başladım. Demek ki e, şeyde kolaylaştırmak esastır, zorlaştırmamak esastır. Efendim halka yumuşak davranmak esastır. Efendim birisi de kuyuma vazda o da şikayet etmişler. Ben yani de ona da kısacağım. Kuyumlar bana vazdır diyor. Çarmış ona. Senin ne kuyumla Demiş ki ya rakı aldım. Kuyum ona bir çok seviyor. Bilmiyorum siz kuyumlar herhalde çok sevebildiğinizi yani Avustralyalı'nın bir Alman kökenli şahıs Müslüman oldu. Bizim bir doşent e, tabip arkadaşımız var Avusturya. Avusturya başlığı Viyana'da iktisasını yapmış bir doktor var. O Onun, Onunla tanışmış bu diyalog din adamı Müslüman. Ona demiş ki dünya üzerindeki dinleri ince O'nun ana metinlerini okudu, dünya üzerinde Allah-u Teala hazretlerini, Uluvallahu ahad suresi kadar güzel anlasan başka hiçbir metin bulunamaz demiş. Uluvallahu ahad, Allah-u Sefer, lem yeri veremiyor Binlerce velem yekillerü bir özeti yok demiş. Bütün batıl dinleri reht ediyor ve hakkı ortaya koyuyor, ben yani her o işte, bu kuru vallahu ahadi eriyorum demiş. Mum gibi eriyorum demiş. Ben düşünüp kendi kendime, ya benim yüküm, ermiyor vaktım yani. Mum gibi gülen değil. Yani meseleyi bilenler konuya şey bakabiliyorlar. Ne demek kuru vallahu ahad? Allah diye bir tekdir. Yani vahid deniyor. Vahit dediği ayetler de var. Ama ahad diyor. Ahad, bir tek demedi. Ayrıvan dedi her tek demek tabi her, her bakımdan tek demek de yani başka hiçbir teke benzemez demek de önemli mesela e, tek değildir aklımıza matematikte bir bir rakam aklımıza geliyorlar e, bir rakamı tamam tekdir ama efendim, bir bir daha bir artı bir eşit iki bir bölü iki eşit sıfır onda beş yani işlemlere girer bölünür Toplarlar çıkartılır. Allah bilir ama başka birilere benzemez. Yani ne bölünür, ne topladır, ne çıkartılır, ne çarpılır. Yani e, Allah'ın bildiği, başkalarının başka şeyin bildiğine de benzemez. Samet, Allah'ın Samet. Yani herkesin ihtiyacını gören, her muhtaç insanın ihtiyacını el açıp istediği makamın, kudretin sahibi olan. Samet gelmesi de çok önemli bir kelime. Yani bütün işlerin, ihtiyaçların gelip başlandığı yani merciği demek. Allah. Im. Bu da çok güzel bir anlatım. Yani insan başı sürpüştüğünüz zaman ne diyor? Yemin sallanlığa başladığı zaman deryalde ne diyor? Herkes, yani aman Allah'ım diyor. Aman yarabbi, kurtar yarabbi diyor. İşte o ihtiyaç anında herkesin müracaat ettiği. Araplar kurtarırsa bakar da, bakardı, fakat kurtarın içinde bir Allah'ın olduğunu da kabul ederler. İlhamlanabilir. Halbuki size hatırlatıyorumlar, açıt olsun dedim ama onun bir babası oldu. Dura, siyasete kalkıp da söylüyorlar filan. Şimdi Allah'ın Yani fiilen rububiyeti icra eden her şeyin sahibi, maliki bütün ihtiyaçları veren, her huzurca kendisinde eee medet istediği şey var. Demeyelim, söylemeyelim. Ne aset insan gibi çocuğu oldu. Bazılarda demişler ki Melekler Allah'ın tuzu oldu. Ne tuzu oldu ne oldu? Ne düğünü oldu? Eferi soğudu. Hiçbir şey yok. Ne cici kapı olup ne yerde iyi önemli değil. Hiçbiri şey de bir başka vardı. Şeydi, değil. Bir şeydi, bir şey değil. Sonuç değil. Ne bildi önemli değil. Bu Hristiyanlar eded ediyor. Başka bütün dinlerdeki abusamız ilişkileri üzerinde eded ediyor. Önemli. Allah'ın şeriksiz, ortaksız olduğunu görüyor. Ve önemli bir hükümet şey, ve rahat. O da bir şey de olmadı. Basit diyor çünkü iyilik tanesi var, kötülük tanesi var. Öyle şey mi olur? İyilik tanesi bir şey isteyecek, kötülük tanesi bir şey isteyecek, çarpıştırıyor. Öyle şey mi olur? Olmaz. Onun için, biz hayır ve yeşer, binaen Allah-u Teala diyoruz. Hayır ve yeşer, her şeyi yaratan Allah a. diyoruz. Evet. Şimdi, bunu niçin anlattık? Kuru Allah'la adama sıkıldırmış birisi. Efendim sorduk, niye böyle kısa kıldırıyorsun? Çok seviyorum, diyor Allah'ı. Çok seviyorum, evet. diyor Allah'ı. Allah, Kur'an-ı Kerim, üçte dinle muadil, sevaplı bir sûreti demiş. Demek ki, Efendimize mesela birisi geliyor. Ya Resulallah, ahtirli alel-islam. Bana İslam'ın ne olduğundan haber ver. Söyle. İslam, tavas kılmaktır, kelime-i şehadet getirmektir, oruç tutmaktır, sesat vermektir, hak şekil mektir, filan böyle. diyor adam. Dağdan gelmiş, köyden gelmiş, yani sade bir vatanda, pırıl pırıl, konuşması şeyi kafası, gündüz olan bir insan böyle, hiç pürüz olmayan bir şey. Tamam diyor, bunları anladım diyor, yaparım diyor. Bunları yaparım, ne az yaparım ne fazla yaparım, yaparım, Allah asfadık diyor. Peygamber Efendimiz'in arkasından diyor ki, cennetik devisini görmek istiyorsanız bu adama bak. Yaparsa cennede gidiyor çünkü, namazda oruç, sefer haç, diyor inşa edin. Yaparsa cennede gider, hak bilir. Bakın ne kadar kısa anlatıyor. Bir görüşür görüşürde istemli anlatıyor. Seni şey seviyor mu kabul ediyor. Tamam bakın onu yaparsan ne dedi? İster budur. Söylentim var dedi mi? Şey yapmalıyım mı? Efendim böyle saçaklı, uzağılı, dağılı, karmaşık, çapraşıp, anlaşılmaz, yaşanılmaz bir değil İslam İster Allah ne Allah'ın Allah ne misin tutacak? Yasaklarına İyi şeyler yapacaksın. Kötü şeyler yapmayacaksın. Allah size her şeyi iyi şeyler. Emretmiştir, tüm şeyleri yasaklamıştır. Yani genel kaydı budur. Onun için bunca tavlanacağız ama farzlardan, vaciplerden, tabi haklarına zaten biz dini sahibiz. Dinin sahibi biz değiliz. Oralardan tabi veremeyiz. Fazla giyimden, kuşandan yemeden, içmeden efendim, bir çok tavizler veriyor, tavizler veriyor, tavizler veriyor, tavizler veriyor, tavizler veriyor, o zaman Müslümanlıkla başka bir şey arasında hiçbir tork kalmıyor. Öyle bir şey de dini ecelere ediyor. Biliyorsunuz eski ümmetler kendilerine hak peygamber geldiği halde dini tavizlerle ecelere etmişlerdir. Onun için dinin aslına tam uymak önemli bir esastır. Yani eksik de yapmamak, fazla da yapmamak tam esastır. konunun en tarzı sorulabilir. Türkiye'de bu çalışmalar nelerdir? neler olabilir? Şimdi bizim biliyorsunuz İsmet e, Ondan evet Bu ...vaaz verirken not tutmuşlar, o notularda o terliğine neşredilmişler. Hocamız Mehmet Saad'ı bilmiyordu. Hocamız rahmetullahi... <bari>, ...kerametlilerin <gülüyor> olağanüstü halleri her gün görülen... ...çok büyük bir Evliya Allah'tan... ...çok obarek bir kimseyi deneyenler bilirler... hanım ...tanmayanlar da anlayamazlar kıymetinin büyüklüğünü... Anlayamazlar. Gerçek bir evliya Yani hakiki bir evliya idi. Aklınızdan geçirmenin cevabını verin. Kalbinizden geçenin cevabını verin. Birkaç şeyi anlatmak isterim. Efendim, törende gördüğüm şeyleri, bazı şeyleri anlatmak isterim. Şimdi bizim toprak Fırdat Bey Hocamızın alma törenlerinde kendisinin nasıl dergaha girdiğini anlatmış. Selaf Bey sağdır, İskender Paşa'ya yakın bir yerdedir, ciddi bir doktordur, iyi bir doktordur, sonra sorulabilir diye sağlam bir şey diye ol, olay diye anlatıyorum. Üç gece rüyasında, vaxsakalda bir şahs görüyor, elinden bana geliyor bu şahs, ama nereye gitsin rüyadan uyanıyor ama nereye gitsin bu şahs, bu şahsin yanında gittik ama yani nereye gitsin? Herkesin hızbiyede öğrendik, tıp fakültesinin devam ediyor. İstanbul'da Kadırgay yurdunda kalıyor. O zahmetin aşağısında Kadırgay yurdunda kalıyor. Şimdi, Kadırgay yurdunun böyle bir mescidi varmış. Ben kendim yurdu görmedim. Orada namaz kılarlarmış yurtdaki öğrenciler. Namaz kılanlar birbirlerini tanıyorlar. Kimisi teknik üniversiteye gidiyor oradan, kimisi tıp fakültesine gidiyor, kimisi hukukta, iktisada gidiyor. <gülüyor> Bu arkadaşlar bazı akşamlar yurtta bulunmazlarmış. Cumartesi akşamları mesela yurtta bulunmuyor. Ya demiş Serap Bey, siz Cumartesi akşamları kayboluyorsunuz. Yurtta göremiyoruz. Demişler ki izli bir şey değil. Zeyrek'te, Ünlükürsün Camii'nde bir çok güzel hoca efendi var. Onun sohbetine gidiyoruz. Oraya gidiyor. Ölüm. Hüsafesine götüre. Peki. Bu cümadesi ben de geleyim demiş. O cümadesi diyor. Ben kendisine de anlattırdım. yani aynı kelimelerle duyayım diye. Amman ağzından duyayım diye. O gün diyor. Mümmü Kürsür camiine gittik diyor. İthailenin önünden. iki taraf da o ağaçların yanında. Bulvarın. Bulvarın bulvarı böyle eğri ginen bir yol vardı. Onun başında. Şimdi evet. ön tarafında vergi, emret saybesi, bir şey falan var böyle. Hoca, böyle parçasından şey görünür. Bulvar görünür, o kapağının köprüsü görünür, hal işliyor. Hoca, küçük bir canlı, maalese canlısı, Oraya gitmiş. Yası namazını kıldık diyor, Hoca Efendi diyor. Yasıdan sonra dua edilirken, Hoca Efendi yönünü cevaat edildi diyor. Bir de bakıp gidiyor, üç defa rüyama giren şahıs. Üç geliyor, bir yana giren şansı geliyor. Tabii diyor, böyle her içinde kaldım diyor, yani çok diyor. Herkes çıktı, ben oturdum diyor. Oturduktan sonra bana işaret ettik diyor. Yanına gittim diyor. Beklettin beni bir evladım demiş. Yani o rüyasına girmesi ne kadar sürükse ben biraz bekletti demiş. Kocamız böyle bir kimseydi, başlamanın akabini de anlatabilirim ama as asıl soru şu. Yani Türkiye'deki vakıflarımız. Şimdi, hocamızdan sonra, hocamız vefat ettikten sonra bana emretmişti. Vazifeyi sen yapacaksın diye. Bu vazifeyi ben üzerime aldım. E, binlerce, milyonlarca ihvanımız var. Anadolu'nun muhtelif yerlerine salmışlar, muhtelif görevler yapıyorlar. İşlerde bakanlık yapan oldu, başbakanlık, başbakan gibi yapan oldu. Evet, herkes e, tanıyor özetlerden sonra bu şeyleri. Efendim, e, yazıldı, çizildi bu konular. Şimdi biz, hocamızın saadetler ardı duyurmuş, Demiş ki, bizim de bir vaktimiz olsun. Vakfımızın genel müdürü o zaman Osman Çataklı. Selim Bey'in genel müdür. Sizler bilirsiniz. <gülüyor> efendim. Evet. Fakat, ben de Ankara İlahiyat Fakültesi'nde asistanım o zaman. Fakat, Osman Bey'in işinin çokluğunda, efendim, Hazırlanmış bir şey filan ama bir türlü olmamış. Hazırlanmamış veya bizim Ankara'daki kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz dediler ki hocamız böyle bir emir vermiş de emri yerine gelmemiş, gecikmiş, biz yapalım dediler. Biz de o zaman Gümüş Mühendislik Şirketi vardı. Selçuk başındaydı, genel müdürdü. Onun o e, Tantava Meydanı'na yakın ilk yerinde oturduk, kalktık. Recai Kutan filan geldi, efendim böyle toplantılarımıza. Bir vakıf senedi hazırladık, yani gayeler nedir, gayelerine ulaşmak için yapacağım faaliyetler nelerdir, yani vesaire teknik şeyler, i̇şte yönetim kurdu, işte yani denetleme kurdu, soruncular heyeti falan. Biz bu vakfın haslanı hazırladık, hocamı da götürdük. Hocamız okudu, biz okuduk, dinledik. Eh dedi, hadi bakalım, Allah muvaffak etsin dedi. ...ve muvaffakatini de aldık, Hak Yol Eğitim, Dostluk ve Yardımlaşma Vakfı'nı... prosedürünü tamamlayıp kurduk. Hak Yol Vakfı'nı kurduk. Bu vakfın ana amaçlarına ve bu amaçlara ulaşmak için yapacağı faaliyetlerin hepsine şu anda girmiş bulunuyoruz. Hepsinde bir başarı kazanmış bulunuyoruz. Bereketli bir vakıf. Elhamdülillah sıfırtan başladık genç ilhan olarak başladık. Yani yaşlılar, bizden büyükler çok büyük meşgul oldular. Böyle detayla meşgul olamazlar. Biz bu küçük işlerle başladık ve vakfımızın çok çeşitli kuruluşları oldu. Bu kuruluşların şöyle şey yapabiliriz. Bu vakıftan ikinci bir vakıf daha kurduk. Bundan doğma ikinci bir vakıf olduğu sebebi de Birisi herhangi bir şekilde hükümetin hışmına uğrarsa, ötekisiyle devam edelim filan dedik. Biraz da Muammer, Donnatürrahmet'e filan dediler ki, Hak Yol isim çok iddialı. Hak Yol, Hatun Yol değil, Hak Yol. Biraz agresif mi diyorlar, yani öyle şey. Biraz daha yumuşak bir isim bulalım dediler. Tekrar bir de ilk savun kurduk. İdil, kültür ve sanat vakti. E buna kimse bir şey diyemez. İlmen kimse bir şey diyemiyor. Kültür, herkesin ötegilen bir laf. Sanat, herkesin bayıldığı bir şey. Evet, bir de onu kurttuk. Ondan sonra bir de sağlık vakıfını kurdum, Yani Ondan bir sürü vakıflar çıktı. Ve bu vakıfların bugün Anadolu'da yüze fazla şubesi var. Yani Ben arkadaşlarımıza rica ediyorum vakıf şubesini kursunlar diye. Böyle şubeleri var. Yani Türkiye'de ...dallı budaklı, şubeden çok olan en önemli vakıflardan birisi durumuna geldi vakıflarımızın. Kolejlerimiz var eğitim yapmak için. Hâlhazırda çalışan, öğrenci yetiştiren kolejlerimiz var. Temelli attıklarımız var. Bu sene hizmete girecek olanlar var. Elhamdülillah bir eğitim, hani yol eğitim, dostu ve yardımlaşma dedik ya... ...öyle bir e, klasik eğitim, ilkokul, ise yani örgüt eğitim diyorlar bunlar bu şişeye müziği eğitimciler. Örgün eğitimde kolejlerimiz var. Kız kolejlerimiz var, erkek kolejlerimiz var. Allah nasip ederse bu hükümet çok katı davranıyor. Üniversitemizde olabilir yani potansiyelimiz var. O da olabilir. Anaokullarımız mesajlarımız var. Ayrıca yaygın eğitim dediğimiz, yani okula gitmeyen insanları da eğitmek için okulu bitirmiş veya okula gidememiş insanların eğitilmesi lazım. Onun için de müesseselerimiz var. Efendim, dergilerimiz var. Bir, İslâm Dergisi, Kadın Aile Dergisi, İlim ve Sanat Dergisi, Pandeyim Dergisi, Teknik Eğitim Dergisi gibi dergilerimiz var. Sonra, e, radyo yayınlarımız var. 20'ye yakın ilde İstanbul. İzmir, Ankara, Kayseri, efendim, e, Malatya filan olmak üzere İlvi'ye yakın il İlvi ve ilçede yayın yapan, Esrem yayını yapan Ak Radyo Televizyon yayınlarımız var. Bunlar bir haftaya kadar inşallah anlaşmamız tamam. Uydudan yayın yapacak, Türkiye'den, Avrupa'dan ve Türkistan'dan yani Orta dinlenecek seviyeye geliyor. Bu da bir eğitim çalışmalarımızdan birisi. Bir hafta sonra inşallah Amerika'dan dinlenilmiyormuş. Biliyorsunuz uydunun yürütmesi dolayısıyla bazı şeyler, sıkıntılar olabiliyor. İnşallah bir uydu da biz atarsak belki Amerika'dan da dinleniriz. Efendim, e, televizyon çalışmamız var. Televizyon çalışmamızı tahmin ediyorum ki yılbaşı civarında şeye başlayacak. Yani yayına başlayacak. E, şu anda filan ona yatırım yapmış durumdayız. Çalışmaktayız. Tabi Serha yayın evimiz var. Yüzlerce eser neşir etmiş durumda. Bu eserlerden amacımız İslam'ın ana konularını herkese öğretmek. Dergilerimizle herkesin kütüphanesine ana eserleri kazandırdık. Mesela nimet İslam İlmi hadis kazandırdık. Hasar basili çoğaldıyım, ne halt hissi kitabı kazandırdık. Evetim sahabe hayatından tablolar şeyini kazandırdık vesaire vesaire. Yani bizim şöyle bir şeyimiz oldu. E, dinin aslını öğrenmek için gerekli yayınlarımız var, evet. kitap yayınlarımız var, video ve kaset çalışmaları var. İşte burada kaset almıyor, bunları isterler şimdi bizler, e, çoğaltınlar evetim, başka yerde de dinlenip ve Yerde yaptığım bir konuşmada söylediğim bir sözü unuturum. Sonra yerde sorarlar. Siz şurada şöyle demişsiniz böyle demişsiniz. Arkamda nasıl valla ben arkasını Ne biliyorum o zaman öyle söyledim. Yani benim tek kadar hafızam kuvvetli değil ama tek muhafızı ediyor. Ben unutabiliyorum bazen. Böyle güzel çalışmalarımız var. Sonra biz bu çalışmalarda mali bakımda şuna bakmayın ben yüpheyi çıkartacağım. Her ekim onlarda Para e, toplamak zor oluyor. Biliyorsun, mali meseleler mülk meselelerdir. E, özel hayatında da insanın mülk, evlenecek, haçlara vermen, maaşı ne kadar ne kadar diye sorar. Ömer, ona göre kız verilir, ev verilir. oradan bile insanın başı derde girebilir. Efendim. Mali meseleler mülk. Ne toplamda Diyorsunuz ki bak radyo kuruyacağız, para verin, yok. E, camiyi genişleteceğiz, para verin, yok. Küreyi yapacağız, para verin, e, zor oluyor, İstemek de zor oluyor. Zaten bizim şeylerimiz de, bizim dergahın özelliği toplu uslu, tahsilli münever ama parasız insanlar vardır genellikle. Yani öğrencidir, üniversite sebebesidir veya üniversite hocasıdır. Yani böyle büyük bir hani fabrikatör, sermaye, sahibi insan çok büyük zengin vesaire gibi de. bunlar bir bizim genel yapımız bu ben hatırlıyorum Ankara'da bir hayır için bir para toplayalım dedik 30 bin lira para toplamış cami doluydu ama gençler ne yapıyor yani harcıyorlar bir şey yapıyor belki yani sabah sabah yapıyorduk, onun parasını veriyor belki 30 bin lira 10 bin lira bir kişi çıkartıp taksiye verebilirdik o zaman şimdi biz Para toplamanın zorluğunda ve verimsizliğinden biz toplaması bilemiyoruz, başka toplayabiliyorlarmış, biliyoruz bir gecede. Şu kadar milyar topladılar, bu kadar milyar topladılar falan diye. Ee, güzel şeyler yapıyorlarmış. Biz yapamıyoruz. Şeket kurmaya kalktık ve bir takım şirketler kurduk. Şeketlerimizden bir tanesi şeydir, İSPA, İskender Koşa Turizm Şeketidir. İşte bu yok yurt yurtdışı seyahatleri fazilme etme durumunda, yani e, uçak bileti vesaireleri plan alır ve yapar. Hasçalardan terkip ederdi devlet bunu kendi pekerine almak için çevirmeden önce diyanet. Bunları yapabiliyorduk. 800-900-1500 kişi plan böyle hacca götürüp olmuştu. olmuştur. Gelebildi de vaktin dairesine uygun olarak öğrencilere yani oraya buraya şey yapıyorduk. Şimdi bizim bu ticari şirketlerimizin sayısı çoğaldı. Şu anda sanıyorum 20'ye yakın şirketimiz var. Sayısını e, kesin olarak bilmiyoruz. Çünkü elhamdülillah afiyet olsun. Ölmek olsun diye söyleyeyim. Mesela mağrubu fabrikamız var. Plastik mağrubu tesisat e, Yeni çıktı bu. Garganiz borular, gizli borular, kürtülüyor falan Onun için bir şeyimiz var. Fabrikamız var. Üretim yapıyoruz, satışım yapıyoruz. lazım şeylerimiz var. Sonra e, plastik bakımlı çiftliklerde pencere fabrikaları Konya'da önemli var, büyük inşaat, çok kaliteli evlerimiz, evlerimiz, evlerimiz, evlerimiz, evlerimiz, evlerimiz, evlerimiz, evlerimiz, evlerimiz, evlerimiz, evlerimiz, evlerimiz, var, evlerimiz, evlerimiz, evlerimiz, İhvanımızı ekonomik yönden güçlerini birleştirip ormanize etmek, ehe, e, yan gelirler kazanmalarını sağlamak. Şeyimiz var. Mesela hastanelerimiz var, polikliniklerimiz var. Gelir getiriyor bunlar. Açıyoruz ihvanımızı şeyi, e, sermayesini. Onlar da sermayesiyle katılıncaya kendilerde bir yan gelir oluyor. Yani bir bin mark verirse, bin dolar verirse yılda, hadi şu gelir oluyor, ayda şu kadar gelir oluyor filan. Öyleyse haklı çalışan şeylerimiz var. Haksa, Hak Yolda Sağlık Vakfı'nın müştereken, yani İKSEMİZ'in vakfımız, e, sağlık malzemeleri şirketimiz var. Yani bilmem deterjandır, şunudur, bunudur, e, temizlik ve sağlık şeyleri satan ve ileride de üretecek olan şirketimiz filan var. Bu e, şirket çalışmalarımız, vakıf çalışmalarımızın dışında Bizim vakıflarımızı kurmak için yaptığımız çalışmalarda devlet bize olağanca imkanlarıyla mani olman çalışır. Vakıfımızın şubesini 6 ayda kuramayız, 8 ayda kurdurtmazlar denerim. Bir tür bir izin çıkmaz, zorluklar çıkartırlar. Onun üzerine biz her yerde dernek kurma şeyini de başlattık. Derneklerin iki çeşidi var ana hatlarıyla. Bir, Kadın aile dernekleri var. Yani hanımlar dernekleşecekler, hanımlarla ilgili çalışmaları yürütecekler. Kadın dernekleri var. Bunlar sanıyorum şubeleriyle beraber yüze yakın şubesi var. Yani şube demeyelim, benzeri kuruluşlar olarak Anadolu'da yüze yakın kadın derneğimiz var. Geçen günler bir kongresi de yapıldı İstanbul'da. Yani kadın derneklerinin kongresi yapıldı. Şöyle bir araya geldiler bir müdür tanımak için. Bir bu çalışmalarımız var, bir de çevre kültür efendim, e, derneklerimiz var. Bu dernekler gerçekler her ilçede, şehirde, belgede kurulmuş olan derneklerdir. Bu dernekler de kültürel faaliyet yapıyor. Ayrıca çevreyi koruma, tarih çevreyi, mistik çevreyi, tabiye çevreyi koruma çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalarımızın arasında muhtelif illerde kurduğumuz korular ve ormanlar var. Yani orman fakül, orman yer yerleştirdik ağaçlandırdık. Fakat bu verim verimli olmuyor. Arkadaşlarımla diyorum ki şimdi çıplak bir arazi alın, çalışın, orman yapın. Arazi bizim olsun, kendi arazimiz olsun. İçine sosyal tesisler koyun. E, spor tesisleri koyun. Yani gençler gitsinler, spor orada yapsınlar, hanımlar gitsinler, pp'ler orada yapsınlar. Böyle bir şeyleri de hazırlıyorlar. Muhtelif illerde böyle tesislerimiz var. Çevre kültür ahlak dernekleri, kadın aile dernekleri, şubeleri, efendim, vatuhlarımızın çeşitli şöbeleri Anadolu'da e, bütün il, ilçe, kocak, köylere kadar yayılmayı düşünüyoruz. Yani organizasyonumuzu yani, herhalde ulaştırmayı düşünüyoruz. E, şirket kuruluşlarımızla da sermayelerimizi birleştirmeyi düşünüyoruz. Büyük sermayeyi büyük işler yapan hicali e, kuruluşlar şey yapmayı düşünüyoruz. Yurt dışında atılımlarımız var. E, muhtelik ülkelerde e, şirketler kurup oralara ihlaca, oralara ithalat yapma çalışmalarımız var. Efendim? Hayır işte işte Konferansiyelere organize ederek, mutlakiyelere çeşitli toplu diyaloglar düzenliyoruz. Böyle konferansiyelere giderek altı yılda bazı efendim bana e, çalışmaları, temposu efendim gibi e, çalışmalarımız oluyor. Hepsi de hatırlayamadım. Bu çalışmalarımızla siz nasıl destek olabiliyorsunuz, efendim? E, tabii. İlk önce sizin de muhtelif yerlerde nerede bulunacaksanız, orada buna benzer, organizasyonumuzun bunlara benzer bir benzerini kurmanız düşünülebilir. Şu anda Amerika'da olduğumuza göre, Amerika'da Vakfı'nın bir şöresini kurmanız lazım. Bu derneklerimizin benzerlerini şartlara göre, yani burada şartlarla iyi gerekli yöntem, kurmanız lazım. Bu şirketlerimizi kurmanız lazım. Şirketlerimizin. <gülüyor> bağlantısı olabilecek yerleri kurmanız lazım. Genellikle öğrenci olduğunuz için veya doktora öğrencisi olduğunuz için umumiyetle burada bir müddet kalıp göreceğiniz için tabi ticari işleri yapmak burada oturma olan, burada kalmayı şey yapmış olan kimselerle olabilir. Geçici insanlar tabi buraya gönül bağlayıp şey yapamazlar. Bu işleri yapamazlar. Ama sanıyorum içimizde burada devamlı kalacak kimseler de vardır. Onlarla şirketlerimizin köprübaşı olabilecek bir bağlantı şirketi burada kurabilirsiniz. Efendim, burada bizim yayınlarımızın İngilizce'ye çevrilmesiyle bir yayın yapabilirsiniz. Aşağı Mesaj Dergisi'nin sorumluluğu Cüneyn Farid, şey dedi, yani malzeme kısmından dolayı hep daha geniş bir şey, dergi çıkartamıyoruz dedi. Bizim dergilerimizin İçindeki yazıları siz buraya çevirseniz, adapte etseniz bazen bir şey olur burada, Efendim, ee, birikim olur. Kendiniz de buranın özel şartlarına göre ilgilerinizi topladığınız malumat ederseniz sanıyorum gayet evet, güzel yani bir şey olur. Ayrıca buradan topladığınız en yeni malzemeyi bizim Kazeye Dergisi'ne, Teknik Eğitim Dergisi'ne, İlim-Sanat Dergisi'ne, öbür dergilere gönderebilirsiniz. Orası için bir. Efendim şey olur, zenginlik olur. Ticari faaliyetlerde burada bir, bir araya gelebilirsiniz, bir şirket kurabilirsiniz kendinize bir yan gelir olabilir. Efendim e, bir burada çalışmalarımızı yapmakta kullanacağımız parayı sağlayacak bir kaynak teşvik ediyoruz. Yani burada bir şey kuralım. E, ne yapmak lazım? Bir bilan kiralamak lazım veya satın almak lazım. Bunun için ne lazım? Para lazım. İşte her yerde İmdat'ın karşısında para çıkıyor. Mesela İngiltere'de ortak pazar ülkesi olması dolayısıyla e, mevcut mevzuattan faydalanarak bazı kardeşlerimiz bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Konuştuk, biraz önce geldik buraya. İnşallah orada bir yerimiz olacak. Yani elimize bağlı bir adresimiz belki bir mülkümüz olacaktır al adresi verilirse dua edin. Yani burada da bir e, şeyimizin olmasını isteriz. Tabi al adresi yerimizin devamlı gelecek arkadaşlarımıza adres olarak verebilirleriz, telefon olarak gösterebilirleriz. Al adresi yerimiz var. Oraya git. Oradan sonra gerekli yardımı yaparlar. Pren, e, e, i̇stediğin yere geçersin. E, Onlar bilgi verirler. Falan gibi bir şey. Bir irtibat merkezimizin olması düşünülebilir. Efendim e, Tabii biz zaman zaman Türkiye'de toplantılar yapıyoruz, büyük çaplı toplantılar yapıyoruz. Mesela 5 yıldızlık 1000 kişilik bir otel tutuyoruz, doluyor, yer kalmıyor, yanındaki otellerden yer alırlar. Orada geniş meseleler konuşuyoruz. Yani değişen dünya şartları karşısında çalışmalarımızı daha, e, nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz, Efendim, hangi prensiplere göre çalışmamız lazım bilen diye konuşmalar yapıyoruz. Bunlara dergilerimizde yazıya döküyoruz. Takip ettiği zaman görür, görülebilir, görmek isteyen anlayabilir. O çalışmaların, yani yeni çalışmaların, yeni şartlara göre yapacağımız yeni çalışmaların neden olduğunda yayınlarımızdan takip edebilirsiniz. Ben sonuçlara başlayış dakikasına bakmadım ama 11.3 11, veya 4.5'den başlamış olabilirim. Aşağı yukarı 7 dakika oldu. Birkaç dağılıklarınızdan iyi olmuyor. Başka bir devamını yapmak üzere bir daha okuyayım. Sonradan sorrakçıları daha sonra cevaplandıralım. Sormuşlar, Türkiye'deki aileler Amerika'daki için gurbet diyerek evlenik, evlenmek istediğimiz zaman zorunluğu çıkartıyorlar. Onun yerine, bu rakam bir evlenir. Orada kaldık, sizce nasıl olur? Şimdi benim oğlum da buraya geldi, Nurettin. Ve burada tahsil gördü gitti Troy'da arkadaşları bulundu arkadaşlar tanıdılar biraz efendim benim en büyük korku burada bir Amerikalı kızla <gülüyor> ne yaplan yani, şey diye yani ölüp atıyordu diyebiliriz bu umumiyeti olan bir şey yani yapılabiliyor öyle gençler burada diğer yer kurmuşsa duyuyorlar ve nihayet bakıyorsun bu anlaşıp öğrenebiliyorlar tabi olabilir. Böyle bir evlilik, tabii evlenilen insanın İslami vasıflara sahip olması yapabilir. Ama kimisi boşakta olmadan evleniyor. Mesela bir isim vermeden söyleyeyim, anlatayım. Amerika'da doktora yapma hakkını kazandı. Hocam Amerika'ya gideyim mi? Bir şey veya Çocuğumuz Amerika'yı kazandı, Amerika'ya gönderelim mi çocuğumuzu diye. Büyükleri sordular. Ben de dedik, gönderim, ama evlenip göldüler ama evlendiği gündür. Bekar göldermiyor. Bunu çok net olarak söyledim. Onlar bu cihana kolay değil. Böyle bir evli kişi de hemen bir şey, almak gibi de kolay bir şey değil. Yeni almak demek. Ondan sonra çocuk buraya dehşetli geldi. Yine devam etti. Sonra ana anasına mektup yazmaya başladı babasına, mektupları bana gönderiyor. Oğlumuz böyle diyor falan diyor, oradan haberim oluyor. İşte ben buradan birisiyle tanıştım da, bilmem de bilen diye şeyler başladı. mektuplar başladı. ''Aman hocam bu böyle bir şeyler'' diyor, mektupları bana veriyorlar, gösteriyorlar falan. Ben de diyorum ki sıkı dursun, aman çabuk gelse, işte yaz geldiği zaman burada evlendirirsiniz falan derken, işte bu kız çok iyiydi bilmem ne de e, Hristiyanmış, Müslüman olmayı da düşünmüyormuş efendim. İşte evlensem olur bir şey. İyi anlaşıyorlarmış birbirine. Biz burada olmaz filan diye kararını çıkarttık Türkiye'den. Olmaz diye şeyi gönderecekken bir şeyler gider emrivaki yaptılar. Evlendik bile diye bir haber geldi. Annesi ve babası da. O da bir Hristiyan gelmemiz. Yani İlmanımızın karısı olduğu için biz de ister istemez geliniriz diyorum. O da bir Hristiyan gelin. Resulullah Biz de ki hem de, ben dilimi değiştirmeyi düşünmüyorum. Ben niye düşünmüyoruz? Bu eskimiş bir dilim. O da Niye değiştirmeyi düşünmüyoruz? Eski elbiseyi giymeye devam ediyor musun? Yük geçmiş? Eski pasaportu kullanabiliyor musun? Yani devir şimdi, Peygamber Efendimiz'in devir. Dilimi değiştirmeyi düşünmüyormuş. Tabii oldu bitti. Yapalım. Olan oldu. İnşallah dua ediyoruz. Allah akıl fikir versin. Efendim hidayet versin ve İslam'a gelsin. Şimdi evlilik çok mühim bir olay. Evlilik sadece sizin keyfiniz değil. Yani ne diyorlardı, bu dünya, e, bu, bir söz var hoşuma gitti ama toparlayamayacağım. Yani bu dünya sizin değil, çocuklarınız kızlarınlıyor. Yani, sizin gideceksiniz, çocuklara kalacak. Çocuklarınızıza göre hazırlanması lazım, hanım sizin hanımınız değil. Çocuklarınızın annesi, oyuncak değil bu yani. E, olmadık bir hanım alırsınız, hanım sonradan size uyum sağlamaz, ben Müslümanlanır. Sevmiyor. İslam'a göre yaşamak istemiyorum. Plaja gideceğim, dansa gideceğim, içki içeceğim, derse ne yapacaksın? Diyor. Bilen diyebiliyor. Yani o çocuğun kendi çocuğunuz da oluyor. Ne olacak? Ben bu çocuğu kendi kelime göre yetiştireceğim. E, yetiştireceksin. Zıttık falan başlayınca Amerikan Mahkemesi'ne başvuruyor, trak alıyor hakkını. Ömerim, kona sahalar çocuk bazen şey alıyor, devlet alıyor, eğitimle gördü bilmez bir, bir şeye veriyor. Orada kilise etkili yetiştiriyor, çocuk elden çıkıyor. Yani aldığınız hanım sizin boyunu, boyunu enini, değerliyiniz hanım bilin. Aldığınız hanım sizin çocuklarınızın annesi olacak, onlara İslami terbiye verecek, iman açınacak, imanlı yetiştirecek bir hanım. Sizin kendinizin seçim hakkı var. Çocuklarınızın da seçim hakkı varmış bu işte ama, çocuklar dünyada değil. Çocuklar sonradan olacak. Sonradan olacak çocukların seçim hakkı var aslında. Sizin üzerinde hakkı var. Sorunlar diyecek ki, yakınıza yapışıp, baba ne biçim bir anne almışsın, Efendim, bak bize İslam'ı öğretmedi, ahirette başımız derde girdi senin yüzünden, ahirette davacı olacak. Evlatların ahirette anneden babadan davacı olması haktır ve gerçektir, vardır. Böyle bir şey olacak. Onun için evlilik meselesi çok önemli. Bu soru beni çok e, şey yapıyor, ilgilendiriyor, korkutuyor. Evet. Evet. Bu denen bir şeydir. Çok teknik bilgiler kuvvetlidir bunların. Gönül avlamayı, insan avlamayı bilirler. Çok iyi bilirler. Bunlara çünkü vekette okuturlar. Seksil ders olur. Daha çok zevk almanın düşünlerini okuturlar. Yani bunlara... E, Şeytan gibi yetiştiriyorlar, cin gibi yetiştiriyorlar. Cin veya şeytan neyse öyle veya böyle ama bir şeyin, e, pincanın içine girerler çıktıkları zaman der gibi olurlar. bir <gülüyor> Çıktılar dışarıya, Efendim, Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan cin gibi olurlar. O zaman, bu e, küçük, küçüklü müçüklü zayıflı bir an dersiniz ama hak edemezsin. Parmağın da sizinle <gülüyor> fıddır fıddır fıddır fıddır döndürür. Onun için, bu mesele çok çok çok önemli bir meseledir. Ee, evlilikten e, kalbi, gönülü, sevgi aşkı öne çıkartmak yerine, aklı, mantığı, dini, imanı öne çıkartmak lazımdır. İman evliliği yapmak lazımdır. Peygamber'e ben size Bir kız, güzel için alınabilir, bir kız soy hasareti yönünden bir takım bunlarlara sahip olduğu için alınabilir, bir kız malı için alınabilir. Çiftir ama olsun, arası çiftir. Evet. Öyle alınabilir. Bir kız dillerli için alınabilir. Sen dillerli için al diyor Peygamberimiz. Karşısındaki kimseye alın. için almak lazımdır. Önemli bir meseledir, evlilik meselesi. Biz evlilikte şunu diyoruz. Evlilik, sosyal bir olaydır. İslam'ın istikbali için kurulacak evliliklerin planlanması düşünebilir. Nasıl düşünülebilir? Gidersiniz Suriye'den, oranın çok indar, alimlerinden, çok kıymetli bir zatı kızına alırsınız, Suriyeli akreba olur. Ama kendimi Suriyeli. Dünürüm, Suriyeli derim, ve de sevinirim. Efendim, veya Küvek'ten veya efendim, Malezya'dan veya Endonezya'dan veya Pakistan'dan veya efendim, Afrika'dan, Mısır'dan, Cezayet'ten, Tunus'tan ama şart ne? Müslüman olacak dindar olacak, şuurlu olacak, çocuklarınıza İslami terbiyeyi verecek, takva etli kadın olarak size, takva etli erkek olarak yaşayacak, desteği verecek hayatta. Böyle bir kimseyle evlenebilirsiniz. Yoksa buradan evlenelim derken, gidip de açık saçık ya Amerikalıyla evlenirseniz evlenirsiniz. diye başta her şeye evet de, müşter olacağım der. Bunlar evlenir için Müslüman olmakla korkmuyor. Hatta sizi bizi takip etmek için ben Müslüman oldum diye demekten sakal bırakmazlar yani erkekler bile, canlı olarak camiye girmek için sakal mıyorlar çekmiyorlar. Parmeli çok insanlar Türkiye'ye geldiler Müslüman oldum diye camimize geldiler, hocalarımızla görüştüler, kaptılar gittiler bunları. Müşeron olarak gittiler, müşeron olarak girdiler, müşeron olarak girdiler. Öyle şeyler yapabilirler bunlar. Evet diye Bunların ana yapısı biz uyuşamayız. Bunlar serbesttir. Örtüm dersin, tam örtülmez. Onunla konuşma dersin, tam intibat edemez. Sana ne der? Benim hürriyetim var der. Sarıma karşı çocuğun kapar gider. Avustralya'da üç çocuklu bir kardeşimizin hanımı, Müslüman demişti. oğlum demişti. Efendim, üç çocuğunun kaptı gitti. Kaldıracağız yavak orada da üç çocuklu bey. Bir evi, dört duvarı kendisi kaldı. İçeride hanım yok. Yetişmiş üç tane çocuk yok. Yetişmiş. Baya abla olmuşlardır. Ve Avustralya hükümetinin şeyi var. Böyle kocasından kaçan kadınlara özel yardımı var. Bürosu var. Peki burada var bilmiyorum. Karısı kaçtı da ben kocamı sevmedim. Dönümünden kaçtım derse ona sahip çıkıyor. Ev veriyor. Adresini gizliyor. Polise bir azat ediyor. Yer belli değil. Görüştürmüyor, koruyor. Bir de maaşından şey kesiyor. Trak, o zaman benimle ilgili para kesiyor Bir bela yani. Hanım kaçabilir dedi. Yemeğini niye böyle tuzlu yaptı diye bir bağır. hop hanım kaçabilir. Miyordu? Yani bakın böyle problemler var. Çocuğa biraz fazla bağırması, falak gider ama ya da yaşı bekliyorlar. 17 yaşını geçti mi? Çocuğun hürriyeti başlıyor. Babası dikkatliyor. Babası da o durumu bildiği için 16 yaşında çocuğuyla beraber Türkiye'ye geliyor. Neden? On yedi yaşını geçirip sonra orada bana yani söz dinlemeden istediğini yapmaya başlar diye korkanlar var. Onun için bu evlet meselesi çok ciddi, çok önemlidir. Seçeceğiniz insanın seçilmesinde ana faktör, ana kriter, ana ölçü onun takva tehlikeli, halis, muhdist bir eş olmasıdır. Mümola budur. Sizin kar karınız değildir sadece, veya hanımsa, efendim, e tabi hanım zaten gayrimüslimle evlenemez. İslam'da efendim, hanım gayrimüslimle evlenemez. Erkek gayrimüslimle evlenebilir, neden? Fak Fakihlerimiz izin vermişler, erkek iktidar sahibidir, güç sahibidir, dediğini yaptırır diye. Hanım evlenemez, neden? Hanım zayıftır, kocasının buyruğuna gider, çocuk Müslüman olarak yetişemez diye. Yani çocuğun yetişmesi esas anlıyor, baba çocuğunu Müslüman yetiştirmeye muhtedirdir diye evli kitaptan bir kadın alınabiliyor ama bir Müslüman kadın yabancı varamıyor. Nedir esas? Çocuğun İslami terbiyeyi göremeyecekse evlenemez. Esas budur yani. O bakımdan aman evliliğiniz Türkiye dışından evlilik olabilir. Hakistan'da bir hanımdan, Mısır'da bir hanımdan, Mısır'da bir hanımdan, Cezayir'de bir hanımdan, Hoşlanda bir halde evlenebilirsiniz. Bunu söylüyorum. Ama nakla endi olunca, hadis mutlu olunca, bir ne değişti orada? Bu şartla evlenebilirsiniz. Evet, bu kadar bırakıyorum. Çünkü bir saate de geçti bu açıklamalarla. Birisini muhabbete edeceğim. Onları sırayla. Bunlar ikinci sorular. Evet, sırayla okumaya devam edeceğiz. Allah teala razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullah. ve ederim efendim. Espatya. Aslında, işte bir hem senin ötecekse, Ama, e, şey sen bizi dinleyen Hayır, Dolayısıyla hem onun çizgisinde gelebilecek, olabilecekse o. Ama şeysen, yani acil olmaz derse, kalmak ister. Her yerde uyum sağlayan vesaire her zaman olmaz çünkü onların her kenede canan yanmış şeyleri var da ilaçlar vardır. İlaç takip oluncu daha başka oluncuklara da benzerim çünkü ağrıtların var benzer O vakitler e, şeye e, çok iyi konuşmalarız. Bizim ifademiz var, sizin kardeşlerinizle. Ali'nin ifademiz var. Ali'nin kendisiyle. Namaza başlamış. Var, evet, biz kız evet evet bir tane de Demek birisi. Kişi biraz o alemin bizim olmuş vaz mı O biraz yüzdü, dövdü, ördü biraz Bu gibi bakımdan bunu. Ama yani Alevis kız ve erkek var. Ama bunlar yani artık namazını yazıyoruz. Beraberce olur. Ama. İçkide, bilmem ne o Alevilerin klasik dediğimiz şeyleri yapma, müdahilin. O dinlemenin o tahmin etmeyeyim. Ve ben tabi, insanı i İhsan-i İlahe-Middi'ye. Ema-mahe. Muhtemel kardeşlerim, bir kere dağılmadan şunu söyleyeyim. Ders almak isteyen hanımlar ve beyler varmış. Satavuf'a intihap etmek isteyen. İkindi namazını Beşik Çerekçe'ye oluyor biliyorsunuz. İkindi namazını kıldıktan sonra hanımlar da gelsinler, başka bir üniversitesi vakit bulmak kolay değil derim, e, ders e, tarif edelim. Bazen de çocuklara erkekler bakıyor, hanımlar geldiği zaman o durum varsa e, bir de yasadan sonra tarif ederiz ama yasadan sonra hanımlar gelemez. İkincide beyler, hanımlara yardımcı olsunlar. Yani çocuklara bakmak önemli bir durum varsa. İkincide de bazen de hanımlar, hanımlar kısımına gelsinler dersi tarif edelim. Ya siyada bir kere daha erkekler için tarif ederiz, üç olursa. Böyle evet, de e, ders isteyenlerin, zikir keskin isteyenlerin istekleri yerine getirilmiş olur. Bir de, bir kardeşimizin bazı e, sıkıntıları için 500 yasir okumak teklif ediliyor. Tabii bu 500 yasir okumak için herkesin birkaç tane yasir okuması lazım. Yani kadınlardan, böyle şeylerden. Makam olarak kaç şey burada, kaç kişi okuyabilir bilmiyorum. E, mesela, 5 kişi yarısını okuyabilirse, 5 kişi yarısını için herkesin 10 tane okuması öpülerlerdi. Her bir rakam olarak şu anda böyle bir şey de istiyorlar. Neyse bakalım cevaplanmasına hasta geçiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ülgüleri öne almıştık. Önceden ee, şey yapıldığı için. Sıra da yapmadık. Evet, önümüzde ne gelirse onları evet, söyleyeceğiz. Ee, biraz da hızlı kısa bir şekilde geçmeye çalışalım. Bazı şehirlerde Müslüman et ve tavuk bulmak çok zor. Tavuk yemek konusunda ne diyorsunuz? Yener mi, mi Biliyorsunuz kesilen hayvanların, koyun, sığır, keçi, Tavuk gibi hayvanların kesilmesinin Allah adına olması lazım. Allah adına olmayan kesimlerde et haramlaşır. Mesela bir put adına kesilmişse, ya bilmiyorum burada böyle bir gönlü olabilir, Eğer evet. o zaman yenmez. Allah adına kesilmesi lazım. Allah adına kim kesebilir? Allah'a inanmış insanlar kesebilir. Müminler keserse yenidir. Ehli kitap da Allah'a inandığı için, cennetten peygamber gönderilmiş tabi olduğunda ehli kitabını da keski yenilebilir. Ama kesmiyorsa yenilemez. Öldürüyorsa hayvanı mesela kafasına yüm diye vuruyor, öldürüyor, da turuyor, yürütüyorsa ilerisini, o zaman murdar olur. Yani e, ölümü kesimle olmayan hayvan, boğularak olan hayvan, vurularak olan, ölen hayvan, murdar olur. Sığır da olsa, koyun da olsa o zaman da yenmez. Ama kesim oluyorsa hareket olarak. Burada e, parantez açıp şunu söyledim. Üç donan, gitmiş olan bir e, ağabeyimiz, orada tedavi masalıyla bir tüm donan gittimse, ejderden böyle yerine görünce demişler ki, e bunlar şey, domuz eti değil, yiyebilirsin. Sadece domuz eti olması olmaması yetmiyor. Biz Müslümanlar için demiş, açıklama yapmış. Söyleyenlere, biz Müslümanlar Koyun eti yeriz, sıyır eti yeriz ama onun da kesilip kanının akıtılması lazım. Mesela boğularak, topaklanarak, kafasına vurularak öldürülen murdar olur, yetmez demiş. O zaman çok hayran kalmışlar hücudundakiler. Yani aa ne kadar güzel. İzlemişler, en son araştırmalarda anladık ki, hayvanın kanı damarlarında kaldığı zaman çok çabuk bozuluyor ve et zararlı bir et haline geliyor. Yani kesilmesi, aa ne kadar güzel bir şeymiş meğerse diye söylemişler bunu bana anlatan bir vakarlık yapmış olan abiymiz ya ilgilenmek üzere. Evet, e, şimdi kesimin Allah adına olması lazım. Bir evet, kan akıtılması lazım. Yani öldürme olduktan sonraki kesidir, o kan ferkesi sistem olmaz. Buna rağmen yani şimdimen şeklinde. Eee üçüncüsü bir de e, tavuk gibi şeylerde bu bahis Pisliğiyle büyüt içine atını aşladırsa, o zaman suyun pislikliğinden dolayı buradan daşıyor. Hani onun için e, bile diyorlar ki kesenler de kendilerini savunurken ıslatmayıcı yolunması zor oluyor. Evet, Kesimi yapıyoruz ama ıslatmayıcı yolunması zor oluyor. Oluyor. Yolunması için bunu da karı ısıtmamalı lazım. Suya yerine girip çıkması lazım. Ki o zaman o suyun Hayvanı pişirmeyecek kadar bir derecede, kritik bir derecede olması gerekiyormuş. Ben o rakamı bilemiyorum. Oradan da tavuk eti bazen sıkıntıya girebiliyor. Bu şartlar olduktan sonra efendim, e, mesela Yahudiler Koşer diye adlandırdıkları etler, tavuklar yenilebilir. Çünkü onlar bizim şartlarımıza oldukça yakın oluyor. Efendim, Öyle olmazsa yenmez, O zaman ne yapmanız lazım onu söyleyelim. Ne kendinizi alıp geçeceksiniz dört. Herkes yapamıyor bunu. Yer lazım, yormak lazım, ütülemek lazım, ürünlerini bilen dört. Ya da balık için hiçbir kuralım yoktur. Balık gibi bir şeylerde kural değil yumurta, balık, süt, yoğurt gibi şeylerde her şey olunur zaman. Sakıncaksınız yani kâdasız kalmıyorsunuz yere. Sadece pro bölümünün cinsi değişmiş oluyor. O zaman e, şey yapmazsın. Normal ölçüler içinde yediğim şartlar yediyorsa koyun, sığır, tavır yediği yenilebilir. Kuş eti yenilebilir kesin buluyorsa. Bol bir yenmez.